1497, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, içlerinde İbni Revaha'nın da bulunduğu bir cemaatla birlikte oturmaları, evet, Hazreti Peygamber bin gün Abdullah bin Revaha'nın kendilerine zikri terkin ettiği ve öğüt verdiği bir grubun yanına vararak, siz Allah Teala'nın bana, ey Resulüm, nefsini, sırf rızasını dileyerek sabah akşam Rabbini çağıranlarla birlikte sabrettir, dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme, kef, 18.sur 28 ayeti kerimesiyle, birlikte oturmama emrettiği kişilersiniz, buyurdular, sonra da sözlerini şöyle sürdürdüler, şunu biriniz ki siz kaç kişiyseniz beraberinizde de o kadar melek vardır, siz tesbih çektiğinizde onlar da çekerler, hamd ettiğinizde hamd eder, tekbir getirdiğinizde onlar da getirirler, sonra da Rabblerinin huzuruna çıkarlar, o sizi kendilerinden daha iyi bildiği halde melekler, ey Rabbimiz, kullarından bazıları seni tesbih ettiler, biz de tesbih ettik, ululadılar, tekbiriyle. Bir getirdiler, biz de ululadık, sana hamd ettiler, biz de hamd ettik, derler, bunun üzerine Allah Teala, ey meleklerim, şahit olunuz ki ben bu kullarımı affettim, buyurur, onların, içlerinde hata ve günah işlemiş olan falan falan kulların da vardır, demeleri üzerine de, onlar içlerinden hiçbirinin şekavete düşüp eli boş dönmeyeceği bir gruptur, der.